Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyha Resulullah 7 Yedinci dersin ikinci kısmı. El-Khamis. Beşinci alıştırma. Emame külli cümletin fîmâ yelî sîgatâni lîl Gelen şeylerde her cümlenin önünde fiil için iki sîgâ var. Çekim var. İhtarî <gülüyor> sîgatâ Sıgata sahihate sahih sıgayı, doğru sıgayı seç. İhtar. Seç ve ekmel bihel cümlete. Ve onunla yani seçtiğin sahih sıgayla cümleyi tamamla. E nokta nokta El Kur'ane Kur'an el-yevmeya ebna'i qara'tum ev qara'tunna. Ya Ebnai olunca hangisi seçmem gerekir? Gara'tum. Karatum. E gara'tumul Kur'aneli yevme ya Ebnai. Üçüncüye geçelim. İkinciyi de söyleyeyim. Geçelim. Üçüncüyü yapalım. Meta. Min Mekke te ya ihvani raca'tum raca'tunna. 3 E nokta nokta vucuhe kunne bis sabuni gaseltum gaseltunne ya falanca, vucuhe kum neden anlarsınız? Haseltüm. Nasıl? Tüm olacak. Evet. Hasel tüm olsaydı kum olacak. değil mi? Kum olsaydı hasel tüm sescekti. olduğu için hasel tüm olacak. E hasel tüm ne vucuhe kum ne biz <gülüyor> Maşallah, maşallah. Okuyup geçiyorum. Min ey azatin. El akhbâre yâ benâti semiyotum semiyotunne Mineyyib bâbin el mescide yâ ya ikhvani, dekhaltum dekhaltunne Lime enne vâfıze yâ benâti fetahtum fetahtunne Teemmelin emthilete Es-Sâbis Misalleri düşün Thumme edkhil kâne Alel cümelil atiyeti sonra gelen cümlelere kane'yi girdir. Burada yeni bir mevzuya girmiş olduk. Kane hani işte de geçti bu kane mevzusu. Çok kısa bir giriş yapacak. Yoksa kane çok uzun bir bahis. Bundan ayrıca uzunca ileride ders yapacağız inşallah. Kane'nin asıl manası idi. Dı diye var ediği geçmiş zamandaki idi. O manaya gelir. Cümledeki konumuna göre oldu veya olur. Mazisi oldu, muzarisi de olur manasına da gelir. Nakıs fiillerdendir. Leyse'nin kardeşlerindendir. Aslında Leyse bunun kardeşlerinden. Bunlara Kâne ve kardeşleri denir. Kâne ve kardeşleri denir. Leyse'yi biz Kanene'den önce görmüş olduğumuz için Leyse'ye benzer diyorum ki işte çağrışım yapsın diye. Ne yapardı Kâhne ve kardeşleri yani Leise ve kardeşleri İnne ve kardeşlerinin zıttına müptüdayı mübtedai ref haberini nasip ederlerdi. <gülüyor> evet. El müderrisu fil fasli cümle öğretmen sınıftadır. İsim cümlesi zaten Kâhne ve kardeşler isim cümlesinin başına geçerdi. dahil iyi olurdu. Kâne-l-müderrisu fil fasli qab-le daka -ga> Öğretmen 5 dakika önce sınıfta idi. sınıftaydı. Sınıftaydı. Dığılı geçmiş zamana çevirdi cümleyi. Ne yaptı? El-müderrisu müktidaydı. kâne el müderrisu müktiday ne yaptı? Kendisine isim olarak aldı ve ref etti. Haberi cari mevcudan oluşan şibih cümle olduğu için haber e, nasb konumundadır sadece. Et tullabu fil mel abi ikinci cümlemiz. Öğrenciler oyun alandadır. Bizde de mi? Peki o zaman öyle diyelim. Et tullabu fil mektebeti öğrenciler kütüphanededir. Kâne tullabu fil mektebeti gâblenis saatin. Öğrenciler Yarım saat önce kütüphanedeydiler. Kane onu dı dı manasına geçmiş zamana çevirdi. Değil geçmiş zamana. Ümmi fil baki. Annem mutfaktadır. Ne zaman? Şimdi. Mutfaktadır. Ümmi müennes olduğu için ona kane değil de kane't diyeceğiz. Kânet ümmi fil metbahi Gable galilin. Annem az önce mutfaktaydı. Gable galil. Galil az. Gable galil az önce. Az önce mutfaktaydı. Anlaşıldı inşallah ne yapacağız. Kâhnet ümmi. Miktar içinde kullanılır mı? Az su, çok su falan gibi. Galil mi? Aha <gülüyor> galil. Tabi El müdiru fi gurfetihi. Müdür odasındadır. Müdür bir saat önce odasındaydı. Nasıl diyeceğiz? Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Kanel müdiru. Müdür bir saat önce idi. İki. El vezirü fiilen dene. Bakan. Vezir, bakan demek. Londra'dadır. Gable usbu'un bir hafta önce Londra'daydı. Diyeceğiz. Şimdi demiyoruz onu. Onu siz yaparsınız. Üç. Uhti fi Mekke'te. Kız kardeşim Mekke'dedir. Kız kardeşim Gable Erba'yı eyyamin. Dört gün önce Mekke'deydi. Nasıl diyeceğiz? Kâhnet ukti. Kâhnet ukti, ki Mekke'te. Gable Erba'yı eyyamin. Güzel. Şehirden mi? Bende de uhti o. Müennet olduğu için seçtim. Biz uhti diye. Evet. Mesela anlaşıldı ama. Yani kâhinenin ismi müennesse ne diyeceğiz? Kâhne diyeceğiz. Deceğiz. Müzekkerse kâne. Kâne diyeceğiz. Bunun neyin? Mesela nasıl falan var mı kâhne? Elbette var. Kâhne, kâhne, kâhne, kâhne. Kâhne, kitne. Künne. töbe özür dilerim. Kâhne ile karşılamıyorum. Künne. Künne. Tamam. Künne. Zamanı gelmedi inşallah <gülüyor> el etibba'u fil müsteşfa doktorlar hastanedir kableti saatin bir bölüm saat önce 20 dakika önce hastanedeydiler diyeceksiniz anlaşıldıysa geçiyorum anlaşılmasına konuşalım daha. et talibatu fil mektebeti bayan öğrenciler kütüphanededirler kablet galilin az önce kütüphanedeydiler diyeceğiz bu e, sai temellemsinete misalleri düşün bu sun dakikakra il cümle laiyette mimi ne adaptil mimi el mimu mim mi harfi yaptııl mimibel huruffi sakin etil uhra bu bel hurufis sakin etil uhra misalleri düşün Sonra oku. Neyi? El cümlelele atiyete. Gelen cümleleri oku. ile Mea. Birlikte beraber. Daptıl mimi. Mimin harekesiyle beraber. Ve aynı zamanda el hurufis sakinetil okura. Diğer sakin harflerle, harflerin harekesiyle beraber gelen cümleleri oku. Es sakinetü. Sakin. Yani cezimli harfe sakin harf denir. Ukhra ise el-ukhra diğer demek. Müzekkere ahar-ı mühennes ukhra. Burada da yeni bir kaideye değinecek. Biz şimdiye kadar iltikayı sakineyin dedik. Ki sakin harfin yan yana gelmesinde bir kaide öğrenmiştik. Neydi? Birinci sakin harf. İki, iki, iki, isim diken eğer ötre ise kesra da bilin için birinci sakin harf kesralı okunur demiştik değil mi? Yani. Yevme izin <gülüyor> Allahu. Yevme iznillahu. Qaulen <gülüyor> Allah. Qaulenillahu. Ne değil mi? Iqra. Iqra'il emsele değil mi? İltiqa sakinliğinde birinci sakin kesralanırdı. ikinci sakin okunabilmesi için. Şimdi burada bu sakin harf mim olursa özellikle de kendinden önceki harf merfu olan bir mim olursa sakin mim olursa bu durumda okunuş kaydısı değişiyor. Ona dikkat çekecek. E gara tüm hadel kitabe bu kitabı okudunuz mu? Burada sakin mimden sonra harekeli h geldiği için bir e, hareke değişikliği yok onun sakin okuduk. Ekara tüm haza. Ancak ekara tüm Kur'ane deyince iki sakin bir yere geldi. Ekara tüm tümün mimi sakin. El Kur'an'ının elifi okunmadığı için o elif hemze-i ondan dolayı lam okunacak. O da sakin. İki sakin bir yere geldi mi? Önceden öğrendiğimiz kàideye göre bunu ne yapıyorduk? Ekara tümil Kur'ane diyorduk. Ancak Mim'e bakıyoruz bakın. Mim sakin, mim'den önceki harf de merfu, ötreli. S merfu harften sonra kesalı harfi, kesalı hareketi, kes hareketi okumak dile ağır geldiği için sadece mim'de geçer olmak üzere sakin mim, ondan önceki harf merfu. Bu durumda e ikinci sakin harfi mimi birleştirmek için ötreli birleştiriyoruz. E garatumil değil de e garatumil Kur'an ediyoruz. Niye? Merfu harften sonra özellikle de mimle birleşince e, meksur, kesraların okunması zor olduğu için e gara tümül Kur'an ediyoruz. Ne zaman sakin mim ondan önceki harf merfu ötreli olduğu zaman. Sadece, sadece mim sakin ondan önceki harf fetaliysa, kesralıysa mimi gene kesralı birleştiriyoruz. Mesela Emir Tabu, Emir Tabu, Em r bu. Not olarak şöyle kısa olarak yazalım evet, hmm. yani. İkinci örnek: E ra'aytum hamiden Hamide gördünüz mü? Ra'aytum sakin mimden sonra yani veya sakin bir harf olan mimden sonra hareketi ha geldiği için bir şey yapmıyoruz. Geçtik. E ra'aytum el müderrise eraytümül müderris. Eray müderris olacak. Neden? Sakin, ondan önceki harfin hareketi ötre. O zaman eraytümül müderrise diye birleştireceğiz. Üç elekum hadal beytu Bu ev sizin mi? elekum el beytu elekumul beytu elekumul beytu. <gülüyor> elekumul beytu. Neden? <gülüyor> lekumun sakin. Elbeytun'un el lamı sakin, iki sakin bir araya geldi. Birinci sakini hareketleyerek birleştireceğiz. Ancak mimden önceki harfin harekesi ötürü olduğu için mimi de ötürüyle ile birleştiriyoruz. Elekumul beytu. Çok basit bir kaydı. üzerine düşmeyin kadar. Yok, problem yok. Eee 4. Haracet Aminetu. Haracet el bintu. Haracet te sakin harf te ondan önceki ondan sonraki sakinar bin tu'nun lamı nasıl birleştireceğiz? Haracetil bintu. Değil mi? Mim yok çünkü. Evet. Mim olmadığı için de düzenli düşünmeye gerekiyor. yok. ı sakineni nasıl birleştirilir? Kesra ile. Ne merfu dedi. Evet. Haracetil evet. bintu Beşinci alıştırma. Men hadal veledu men El ve Menil ve Orada mim yok. Dolayısıyla düşünmeye gerek yok. Ne yapacağız? Kes ve ile birleştiriyoruz. Evet, altında da kaidenin açılımı var. Sakin bir harften sonra eliflam gelirse o sakin harf kesrolanarak eliflamla birleştirilir. Ancak bu sakin harf mim olur ve ondan önceki harf de ötreli olursa bu durumda o mimi ötreleyerek eliflamla birleştiririz. Ve buna iltigai sakineye diyoruz. İki sakin harfin bir araya gelişindeki uyulması harfin kaydeler. Anlaşıldıysa alıştırmalara geçelim. Ekeltum <Sessizlik> <Sessizlik> ee el mevze Ekeltümül <Sessizlik> mevze ee Takip ediyor muyuz? Celestum <Sessizlik> ee fil fasli Celes tümül fil fasli olur mu? Olur, olur. olur değil mi? Celes, olur, olur. Celes tümül olmaz değil mi? Olur. Tamam onu soruyorum. Dekal tüm el mescide Dekal tümül mescide Mescide girdik. Kişe girdiniz. <gülüyor> Tehim tüm ederse, derse <gülüyor> Tehim tümud derse Dersi anladınız. Ta'imtu dersel fıkhi iltire sakinen olmadığı için kaydede yok. Fıkıh dersini anladınız. <türfene> <Yazı etme> <"Az> -an <türfene> Semi'tu el <-i> ezane. Semi'tu el ezane. Ezanı işittiniz. <türfene> ne yediniz? İltira sakinen yok, kaydede yok. Elekum hadihi sayyaratü. <türfène> İltira sakinen yok, kaydede yok. <türfene> Bu otomobil sizin mi? Elekum el kutubu Elekum el kutubu, Elekum el -kutubu. Bu kitaplar Efendim? Niye? Kutubu mu? Tabi ki Müpteda orada kutup Elekum haber? Kitaplar sizin mi? Elekum el kutubu ee, Men hader raculu Bu adam kim? İltigay sakinin yok. Kayıda yok. Menil Feta İltigay-ı var. Men. Dolayısıyla İltigay-ı Sakine'nin birinci harfinin o da kesre ile birleştirecek. Menil Feta Ketebet et talibetüt derse Bayan Ketebetit talibetüt derse diye birleştirdiniz. Enel müdiratü Bayım müdürünere de خراجت el âne خراجت il âne iltikai sakinin ancak mim dışına gaher olduğu için yine kesayla birleştirdik. Anlaşıldı <gülüyor> inşallah. Peki. Sakin mimse iltikai sakinin ilk harfi ve ondan önceki harfte ötreli ise bu durumda o sakin mimi Ötreleyerek yerek harek Temel maili gelen şeyleri düşün. Bara be Zâid hu Darabe hu Darabet Zâid hu Darabet hu Darabte Zâid hu darab hu, darapti Zâid hu Darabtihi Ne yaptık? Ee, ona vurdu erkek Ona vurdu bayan şahıs Fi ile birleşen zamm Fiil demeyelim Fi fiile birleşmiyor. Fiile birleşen muttasız zamir mi dedin? Şöyle ifade etsek daha doğru olur, daha düzgün olur. Mef'ulün muttasız zamir olarak geldiği haller diyelim. Mef'ul çünkü o hu zamiri mef'uldür. fail Bu mef'ul. Öyle mi? <gülüyor> bazen. Bu da mef'ul. Muttasız zamir olmaz o fail olmaz mutlatsız zamir. Meful olur. Fail nasıl olacak mutlatsız zamir? Daraptüm. Tamam. Orada fail. tüm çizdir. Yine de mutlatsız zamir değil ama. Fiilin çekimindeki tüm o. Daraptüm. Daraptüm. Daraptüm. Daraptüm ne? Daraptu. Darapti. Onlar e, oradakiler mutlatsız zamir değil. Onlar zamir. Bizzat kendisi zamir. Mutlatsız zamir değil onlar. Mutasız zamir huvenin dönüşümü, hienin dönüşümüdür. O ikisi benzer gibi gözüküyor, benzer değil, farklıdır. Darap tehu hu o erkek nesneye veya o erkek şahsa vurdun. Darap tehu hu bildiğimiz gibi, bayan şahıs olarak sen o erkek nesneye veya şahsa vurdun. Darap t hu denmez. Çünkü hu zamiri ve hum zamiri bunların ikisi de kendinden önceki harfin hareketi eğer esre ise ondan etkilenerek esre olurlar. Darab -tihi. Çünkü darap ti olur. Kesralı harften sonra ötre harfi söylemek dile ağır geldiği için bu yumuşar. Darap ti hu olmaz. Darap ti olur. Bir kısım harfecilerden de etkilenirler onlar. Mesela lehudan ki li, li harbicadan etkilenmez de aladan etkilenir. bi etkiler, etkilenir. bihim, aleyhim, bihi, aleyhi, fihi, fihim gibi. Bir kısımdan etkilenir, bir kısım harbicadan etkilenmezler. Burada da etkilenir darabti hu olmazsa darabti hi olur. darabtu hu hakeza darabtu hu evet. darabtum da ise bir değişiklik var. Darab tum hu Burada da sakin mim'den sonra sakin bir harften sonra daha doğrusu. Ötrel bir harf söylemek dile ağır geldiği için Darab tum hu denmez de Darab tum hu diye oraya bir met harfi vav eklenir. Darab tum hu Burada da onu anlatıyor. Nitekim derste de buna dair bir örnek geçmişti. Darab tum hu olmaz Darab tumuhu olur Neden Sakin harften sonra Merfu harf ötreler Söylemek dile ağır geldiği için Darab tumuhu Oradaki vav Fazlalık ziyade olarak gelmiştir Bir anlam katmaz Sadece dilin Dile kolaylık olsun diye getirmiş bir Ziyade harftir Bunun parça e, kelimeler içerisinde, cümle içerisinde kullanımını görelim. Eynet talibul cedidu. Yeni öğrenci nerede? Era'aytum hu. Değil de Era'aytumuhu. Onu gördünüz mü? Hakiza Eynel tu Ilan nerede? Egateltum ha. Değil de ha. Onu öldürdünüz mü? Dok efahim kemu hudaki tumu nedir? Faydin? Evet. Fahimtum nerede bir defa? 3 4'e. Şura. He. ders okudun mu ki orayı? Haza dersun sehnun. Bu kolay bir derstir. Efahim tum hu demek dili ağır geldiği için efahim tumu hu diyoruz. Efehim tümdeki fehme fiil, tüm fail, hu muttasız zamirdir. Aynı zamanda mehbuldür. Eynel ne öğretmenler nerede? E raitumuhum. Onları gördünüz mü? E râitumhum demek dili ağır geldiği için râitumuhum diye uzatılır. İkrai il cümleler atiye te me ad emameha. Gelen cümleleri onun önlerindeki zikre zamirlerle beraber oku. Örnek erayet tum zayet hum. Erayet tum hum mı dijiz? mu hum. Feyim tüm ha, Feyim tümü ha, qaselti hu, qaselti hi, sonra zamir etkilenirdi hu ve hum zamirleri, qaselti hu denmez, qaselti hi denir. E şey, vejet tu hu. ...vecettuhu, değişmez... Analyze. ...gateltum ha... <gülüyor> ...gateltumu ha... ...semi'ltum hu... ...semi'ltumu hu... ...semi'ltumu hu... En tüm ...semi'ltumu hu... ...entum nakzân... ...el bin Misalleri oku, summe ekmil küllen minel cümlelati müstamilen zu. Sonra zu'yu kullanıcı olarak gelen cümlelerden hepsini tamamla. Önce misaller. Eynel kitabu? Kitap nerede? Tam bir cümle. Ne geldi? Fazlalık olarak bir sıfat geldi ki, sıfat gelecek. Nereye okuyoruz? Herkes başka başka yerlere bakıyor. Herkes başkasının kitabına bakıyor da kitaplarınızı aynı siz oraya bakıyorsunuz. Siz de ben Arıyorum alıp değil mi başlıyor, Arıyorum ya. Edhil diye başlıyor. Edhil, Eliflamit. Edhil, Eliflamit et tarife. Edhil, Eliflamit et tarife. Elif lam-ı tarif denir. Edhıl elif lam-ı tarife alel kelimatilleti tahtaha khattun indel lüzumi. Lüzum anında altında bir çizgi olan kelimelere lam tarifi dahil et, girdir. Ekra'il misaleynil atiyyini iki misal oku. indi kitabun zıgı lafin ahmera. Nerede alt Şu yanlış Şu yanlışlıkla hangisiydi? Bir daha söyle bakayım. Evet. Ben de kırmızı ciltli bir kitap var. Birinci cümlenin manası. B eynel kitabu zıl gılafil ahmeri Kırmızı ciltli kitap nerede? Şimdi burada söylemek istediği şu. Zû gülâfin ahmerâ dedi ya. Zû Şimdi zû kitabının sıfatı. Kitap müzekker olduğu için onun sıfatı olarak da zû Zug geldi. Zû, zâtu, zevû, zevâtu'ydu. Hatırladınız mı? Yani, sıfatlanan müzekker olduğu için sıfat da onun yenisinden olarak zû geldi. Bir de bununla beraber zu'dan sonra gelen kelime nekere, gılafin. Hani zu izafette kullanılır ve kendinden sonra ke kelimeyi cer yapardı. <gülüyor> zu gılafin oldu. Gılafin ayrıca bir tane daha sıfat aldı. Kırmızı kılaf, kırmızı cilt diye. <gülüyor> Burada yukarıdaki söyledi eliflamı dahil et dediği bu ihtiyaç anında. Şimdi el ahmer şey veya ahmeriden Kırmızı rengi biz gılafa sıfat yaptığımız zaman onun cinsine, adedine laki dört tane uyacak değil mi? Gılaf, nekire ise ahmer de nekire gelecek. Hemen altındaki cümlede eynel kitabı ve lafil ahmeri dedi. Burada da zu'dan sonra gelen kelime nekire değil, marife, elif, lamlı o zaman onun sıfatı olan kelime de nasıl olacak? Ahmer'e değil de el ahmer'e olacak. Gayet. Alır o, alır ve mutsarif olurlar. Gayrimusarif'ten düşerler. <gülüyor> mutsarif olurlar. Gayrimusarif kelimeler. La mutarif alırsa yani e, marife olursa bu durumda mutsarif olurlar. E, Harekelerde ona göre hareket Min el-Hindi gibi. el el zaten o. Hindun değil. Hindun el-Hindudur. Hindu değildir yani. Hindundur. Her ülke ismi şey değil. Gayrim değil. Devam edelim. Bunlar misaller. Altına çizik koymayı unutmuşlar gerçi de. Limen zâkel beytudu bâbin akhtara. Siz buraya ne yapacaksınız Allah aşkına? Akhtara bir... olan yere el takısı koyacağız. İş bitecek. Neye koyacaksın peki Apturamanji? Niye koyuyoruz? Yani. Lazım olur lazım olduğunda diyor. Tamam, lazım mı şimdi? Birinci cümlede lazım mı? Limanu beytu. O ev kimindir? Hangi o ev? Zubabin kapılı bir ev. Ama bab bab da bir işe yaptı. Kapı da bir sıfat aldı. Tamam. Ahbar yeşil kapı dedi. Filenin <gülüyor> olacak. burada muzaf olmuyor peki? Muzaaf doğru, babind dedik, muzaffını ile yaptık zaten önden. Zu genelde hep sıfat için kullanılırdı ya. Burada aslında asıl dersimiz zu bizim. Benim kitabımdaki zu bu şekilde işleniyor. Asıl ders zu. Sizin kitabınızda buna eliflam taksın da. Zu'dan sonra gelen kelimenin sıfatını da, zudan gelen sonra zudan sonra gelen kelimeyle irtibatlı olur eliflam. Koy, koy falan bir şey demiş. Yani Belki içine de koyacağız. Ya koymasa olur, hmm. koysa olur mu hiç? Şey olmaz mı burada mesela buzaf muzafın ileyh olduğunda şöyle bir şey olmuyor mu Birinci kelimenin mesela elif lam taksitdir. Ona mesela burada elif lam taksisi atılacak kelime misal veriyorum. Zu mesela o burada muzaf. Zu elif lam takısı almaz mı? İşte almaz. He. Buna göre o elif lam takısı olacak, alacak kelimenin yerine geçti. Ondan sonraki muzaf ile kelimesi elif lam takısı almıyor mu? Özel isim. Alır da almaz, almaz da. Ne lan? Tabi. Elif lam takısı alan yani marif kelimeye muzafsa o izafet terkibi komple marif olur. He. Elif lam taksız ne kere bir ismi muzafsa o izafet terkibi komple neker olur. Öğretmenler Odası, Öğretmenin Odası diye tercüme etmiştik yani. Şimdi burada bu Elif-Lam geçin. Burada Zu anlatılıyoruz, Zu dersi. Onu yapalım, onun dersini yapalım. Zu demiştik ki, genelde sahiplik ifadeler genelde sıfat olarak kullanılır. Genelde, her zaman değil. Burada zaten parçaların hemen hepsinde de sıfat olarak kullanılıyor. Ve sizin yapacağınız bir şey yok, bunun üzerinde düşüneceksiniz limen zakel beytu. Bu tam bir cümle şimdi. O ev kimin? Ama hangi ev? Zubab'in. Kapılı ev. O kapılı ev var ya o kapılı ev kimin? Bu sefer sıfatın, sıfattaki müzaafını leyh olan Bab da bir yeni bir sıfat aldı. Yeşil kapılı ev. Hangi kapı? Yeşil kapı. Ev. Kırık evet. kapı. Mesela. Büyük kapı. Güzel kapı. Neyse. Sıfat aldı. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi Bab Bab'ın kelimesi nekir olduğu için o sıfat ahtara diye geldi. O Bab'in değil de el-Bab'i olsaydı sıfat da el, sıfatta el olacaktı. Buna dikkat edin. Burada şurada evet. bir şey var mı acaba? Hani diyor ya o ev kimin? Kimin için? Evet. Kimin? Ha, Zu var Zul-Bab'i abil ahtar. Yani belirli oluyor. Buradaki nekir'e belirli olmayacak mı? El taksa alıyor. Eliflam el taksa almış ya. Evet. Yani öbürü de almaz mı demek istiyorum. Yani. Yok gerekmez. Oğlum, hani var diyor ya neyse var. Yeşil hapsi var diyor ya. Burada belirli olması <gülüyor> el taksa almayacak mı ikisi de? Ondan dolayı mı acaba? İkisi de olur var? ama. Yok olur ama. İkisi de yok. Yok. olur. Yani el babun olur babun da olur. Evet. Dolayısıyla bu Zul babin dediği bu hatalıdır. Zul babi olması gerekir demeyiz. Yok hatalı demiyor. Acaba diyorum, belirli olduğu için, hani yeşil kapısı olduğu için, belirlenmesi için el taksım alması gerekir acaba? Onu diyorum işte ben de, yok tamam. gerekmez şu an. Evet, tamam. Bu eksiksiz bir cümle, tam evet. bir cümledir. Şeyde de, ama alıştırmada şey verir, sadece o gülâfil ahmeri demiş ya, el gülâfil ahmeri, yani zul gülâfil ahmeri, yani sadece onlara el falan taksılar demiş, evet. onlara marife yapmış. İşte bilinen yok. Zaman zarfıyla ilgili <gülüyor> yani. Mekan zarfı ile ilgili geldiğinde alıyor desek, elif lam takısını alıyor desek, örnekle öyle getirmiş. Eyle. Efendim? Yani mekan zarfı nerede ilgili soru veya normal düz cümle geldiğinde, mekan, mekan zarfıyla kullanıldığında elif lam takısı alıyor desek? Yok, öyle bir zorunluğun da yok. Şeyde örneğe B'ye örneğe... Kable Gani'nin elif lam takısı aldı mı? Şeyde örnekte öyle öyle Elif, yerine, Yapmayın etmeyin hiç alakasız yok bir bir arkadaşlar. O haber Elif lan burada niye? Ya ikisi de o Sadece sıfatlanan mevsuf neyse sıfat onu uyacak dört yerde. Yani bize verdiği örnek önem değil böyle de neklede gelir. Evet tabii tamam. ki. Tamam. Zaten tamam. bak Dizem. a cümlesinde İndi kitabunuzu zulhafin ahmera geldi. Beyoneniin <gülüyor> eynel kitabu zulhafil ahmera geldi. İkisi de olabilir. İkisi de olabilir. Tamam. tabii ki. Başlayı yanlış Siz... atmasın buraya. Biz onunla net konuşuyor ama. İşte yapmasın onu yapmasın. onu diyorum ben de. Bu ders zu'nun dersi. Başlayı yanlış atma. Burada şey olamaz. Ele almış. Neyse arkez şimdi denilen birisi bir <gülüyor> başlattı Konya. Biz de sonra çıkart, sonra Evet, ruh, ruh, şimdi zu'yu görüyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Bu birinci cümlede zu'nun mevsufu nedir? Sıfatlananı yani nedir? Zu sıfattır kendisi. Zu'nun mevsufu nedir? <gülüyor> El-beyt. Öyle değil mi? Öyle değil mi arkadaş? Evet hocam. Elbet. elbeyt. O zaman ona dikkat edeceğiz. Elbeyt müzekker bir kelime. Elbeyt müzekker bir kelime. Dolayısıyla onun sıfat olarak zu, zu, zat, zat kullanacaksak zu kullanacağız. Müfret müzekker bir kelime. O da müzekker gelecek. O da müzekker gelecek. Zaten başka yok hepsi zu. Evet hepsi. Hmm, şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Şimdi. şimdi tamam. Evet şeye gelelim şimdi dur tamam bu birinci cümledeki bir eksiklik var onu hatırlatıyor şimdi anlaşıldı mesela evet mesela işin üzerinden düşününce anlaşıldı el beytu muzaf şey, e, muzaf dur müdür dilerim mevsuf kelime nasıl kelime marife, marife. zu ise onun sıfatı olduğu için o da marif olacak zu'nun başına Elifram taksi getiremeyeceğimize göre ne yapacağız El-Bab'ı ne kire halden kurtarıp marife yapacağız ki izafet terkibi marifeye muzafsa marife izafet olur. O zaman Zül-Bab olacak. El-Beytu Zül-Bab'il-Ahtari olacak. Şimdi şeyin e, bu kitaptaki alıştırmanın gereği anlaşıldı. Burada hem Zül anlatılıyor hem de onun üzerine bir de şey dahil edilmiş. Eliflam taksinin kullanılması. Ahtar da sıfat olduğu için mi eliflam? He, Ahtar da el sıfat olduğu için el Ahtar oldu. Nöşun hepsi eliflam almış herhalde. Nasıl? Hepsi eliflam almış herhalde. Hepsi eliflam aldı, hepsinin eliflam taksit getirilecek. Yani Liman, Zakel, Beirut, el Beirut ise Zul Babil, Ahtar diyeceğiz. Devamında ikinci cümlede Men, Zalikel, Feta, el Feta, Marife, Müzekker, müfred ve merfu bir kelime. O zaman zu nezaretin diyemeyiz. Zun nezareti, nezareti. öbürü de es-sagiret olacak. Çünkü sagire da nezârenin sıfatı. O da onu oyacak. Burası anlaşıldı mı? Anlaşılmıyor. Anlaşılmıyor mevzu varsa güzel konuşalım. Nezâret neymiş? Gözlük. gözlük. Şöyle olabilir mı Örneklerden birinci ve ikinci. Birinci de e, benim kırmızı kitabım var diyor. E, burada ahlıllara alakası yok. Yani, kullanılan kelime mevsuf, marife ise onun sıfatı da marif olacak. Nekre ise nekre olacak. Sıfat da tamam. olacak. Sıfat olacak. mesele bu. Şimdi tekrar ikinci cümleye geçelim. <gülüyor> men zal ben men zalikel feta. O genç adam kimdir dedi. Sonra o genç adam El-Feta'ya El-Feta'ya bir sıfat getirir. Zu Nezaret'in gözlüklü dedi. Burada zu Nezaret'in El-Feta'nın sıfatı olamaz. Yanlış bir sıfat olur. Neden? Çünkü O-Nekir'e sıfatlanan el marife. O zaman zu nezaretini marife yapacağız. Onu marife yapmanın yolu nedir? El-Feta'nın Veya e, Zuh'nun başına Elif Lam getirebilir miyiz? Şey. O zaman muzaafın ileyhi Elif Lam taksi getirerek marife yapacağız ki o izafet terkibi, Zuh Nezaret'in komple marife bir e, terkibi olsun. uzun Nezaret'i olsun ki bu şekliyle El Fethan'ın sıfatı olur. Tamam mı? Evet. Hemen devamında Sagirat'ün Nezaret'ün sıfatıysa ki öyle en en diye muarife yapmışsak muzafı aynı zamanda mevsufu onun sıfatını da gene ne yapacağız en nezaretu sagirati en sagirati olacak. Tinis olmaz. Elif lamadı. Elif taksaldı ya. En nezareti oldu. Birleştireceğiz en nezareti sagirati. Zalika raculu du hakibetin ceminetin Tabibun meşhurun. Bakın şimdi. O adam nasıl? Çantalı o adam. Nasıl bir çanta? Güzel bir çantalı o adam. Nedir? Tabiptir. Nasıl bir tabiptir? Ünlü bir tabiptir. Ünlü bir tabiptir. Birkaç tane sıfat var burada. Bir. Erracülün sıfatı zuha gıybetin. Doğrusu yanlışına konuşmuyoruz. <gülüyor> zuha er erracülün sıfatı. Cemiletün hakibetinin sıfatı meşhurun, tabibin, tabibin sıfatı. Şimdi buradaki doğruları, yanlışları gözden geçireceğiz. Yanlışları marifesine ne kireyse marife diye düzelteceğiz. Evet. Zaliker racülü. Bunun sıfatı ne? Zuhakibetin. Doğru mu bu sıfat? Nasıl olacak? Marife marif olacak. Ne kire geldiği için onu marife yapacağız. Çünkü Marifet. mevsuf erracülü. O zaman zalike ralü zul Ha deyince bu sefer Cemiletünü de ne yapacağız onu Habettne uyduracağız zul Ha betil Cemilet. Cemileti oraya öyle düzelttik Tabii bu meşhurun hı, hı. Nefire nefire kaldı, o öyle kalacak ne ki için Onda bir <gülüyor> hata yanlış mı onu öyle olduğu hal bırakacağız şimdi anlaşıldı mı bide açıyor seyredeceğiz. Tandem yapalım. Hocam, dermad mı dedi ki? Nam 4.'ü yapalım mesela. Hocam diyen arkadaş başlasın. Zâlike, <Kimchi> men zalike zalikel veledu zul qamisi qamisin ahmara. Ahmeri. Ahmeri. El-elif lam zaman artık ahmeri. Gayri Gayr-ı musariften düşer, <lug muchinton> musarif olur. Evet. Evet. Zul gamisin el veledun sıfatı olamaz. Niye olamaz? Çünkü el veled marife. O zaman zul gamisin nekiresini ona uydurmak için marife yapacağız. O da zul gamisi olur. Hı. Ahmer de gamisin sıfatı olamaz. Çünkü birisi marife, birisi nekire. Onu da nekireyden marife yapacağız. El ahmer yapacağız. Evet. Şimdi kitabın derdi anlaşıldı. Siz de anladınız mı? Hı, evet. Ali abi anladın mı? biraz Hocam bu, tabi bu meşhurum Onu niye e, yapmadık onu? Niye, niye yapalım? Niye yapalım? Niye yapmamız gerektiğini sana söyle. Tabip zaten raci. Tabip müptezanın haberi geldi. Haber. Var, sıfat değil o haber. Sıfat değil, tabibin sıfatı var. Tamam. Meşhur da tabibin kendisi sıfat değil. O haber. Evet. Tamam. Biz sıfata yapıyoruz. Evet. Yani o güzel çantalı adam nedir? Meşhur bir tabiptir. Meşhur bir tabi ki doktordur. Bu alıştımları deftere düzgün mi yazacağız? Evet. Eliflam takası ona dahildir. Eliflam takası olacağız. Evet. Konmayacak o varsa onu bırakacağız. Mesela öyle bir şey var mı bakalım şöyle bir konmaması gereken, eliflam takası katını olmaması gereken. Seyyaratu, şabın. 9'a bakın. Nezele min şabun zu siyabin nazifetin. Yabancı kelimeler var. Nezele indi. Min otomobilden indi. Kim? Şabun bir genç adam, genç delikanlı indi. Evet. Nasıl bir genç? temiz evet. elbiseli bir gençinde. Siyah temiz elbiseleri olan Siyah bin, sev bunun çoğuluğu, sev siyabın. Çoğulu. siyabın". Evet. Temiz elbiseleri olan bir genç adaminde. Evet, bakalım şimdi, Zu burada, şab bunun çoğu e, sıfat olur mu? Olur. Çünkü şab bun müfrit müzekker, Zu da müfret müzekker için kullanılan bir kelime. Peki bu izafet terkibi bir sıfat olur mu? Şabun nekire? Zu sihabin o da nekire? Olur. O zaman el takısı getirmeye gerek var mı? Gelin, Yok. Getirme getirilmez. El mecelletü zatu suverin 10. alıştırma. El mecelletü burada da Mevsuf'un cinsi değişti. Şimdi kadar müzekeri görmüştük. Bu da müvenes geldi. El mecelletü. Dolayısıyla onun sıfat olarak zui değil de zatuyu kullanacağız. El mecelletü. Zatu, suverin. Yani suver, suretinin çoğul. Resimli dergi. Mulavenetün renkli. Renkli resimlidir dergi. Renkli resimlidir. Burada Zat-ı El Mecellet'ünün haberi olarak geldi. Sıfat olarak değil de haberi olarak geldi. Demiştik ya Zuh'u genelde sıfat olarak kullanmıyor ama her zaman değil. Haber olarak geldi burada. Dergi renkli resimlidir. Haber de ne yapacaktı? Müptedaya uyumlu olacaktı. Ancak müptedaya uyumlu olması demek müzakkerlikte mühendislikte uyumlu olacaktı. Marifelikte nekrenikte? Gerekmezdi. Burada da gene zat suverin yeterli bir terkip. Dolayısıyla ona el-iflam takısı getirmeye gerek yok. Haber olduğu için. Hani diyoruz ya e, el-müderrisu mesela cedidun müzekkelikte uyudu da malikelik nekerlikte uydurmamıza gerek var mı? Yok. Ama bir de var. Hadih-i derracetü Zatu acelin Burada Zatu acel deraceye sıfat olarak geldi. Türkçe. Bu bisiklet, hangi bisiklet? Ee, Zatu acelin salasin, 3 tekerlekli bu bisiklet nedir? İbnis Sagiri küçük oğlumundur. Burada ed-deracetin sıfatı Zatu acel Evet, şu ölü toprağım silki üstünüzden. Ed-darrâcetu teker. Elif Nekire. <gülüyor> <marifet>, ah, <şöyle. gülüyor> marife. O zaman sıfatı da Zatü marife. Acele diyeceğiz. Elif lam takısı getirecek. Ondan marif yapacağız. Ve dolayısıyla sıfat ve mevsuf Marifelik, nekirelikte de birbirine uymuş olacak. Tilgel mesacidu da aynı şekilde. Tamam mı? Geçeyim mi? Anlaşıldı mı? İnşallah. Tek bir şey sorabilir miyim? Tabii. Burada bak. Mesela daha önce de görmüştük ya. El necele tutuyoruz ya. Ne 10. cümlede. Müpteda değil mi bu? Nasıl? Müpteda mı? Yok? Evet. Hı -hı. Bunun haberi hangisi? Suvarı mı? Zahat-ı suvarı. zahat He, O haber olarak geldi. Sıfat olarak değil haber olarak geldi. Müpteda'ya uyumasına gerek yok diyorsun değil tabii, mi? Tabi. Uyumayacak mı? Uyumayacak. Cinsine uyacak. Cinsine uyacak. Hadette uyacak. Adet uyacak. Harekete uyacak. Harekete zaten müpteda haberden dolayı harekete uyacak. Ama şeyde uyuması gerekmez. Ee, Mağrifelik nekinlik doyması gerekmez müftdada da haber. Örnek verdik az önce bir daha söyleyelim. Eracülü er ganiyun, değil mi? Eracülü er nedir? Adam zengindir. el ganiyû demedik, ganiyûn dedik. Mağrifelik nekinlikte uymuyor ama müfret müzekelikte, müfrette, yani adette, harekete ve Demek ki yani. zu da bunu değiştirmiyor yani. Tabi değiştirmez. Er-radiyun Değiştir bir adam diye, mi? diye sıfatlamış olacak Haber yapmamış olacak. Yani bir şeyine Zengin bir adam o zaman şöyle oluyor yani er zu ganiyin olur yani. Zu malin kesirin. Malin kesirin. Çok mal sahibidir. Evet. evet. Uydumuş mu şimdi bundan sonra ikra -e Yine uyumadı. Ben de zahat var şimdi sırada. İkra ilmisiyete evet, tüm mekâvın cümle misleha, 11 de uydu. Ah, <gülüyor> Sorumuz yoksa geçiyorum burayı. İkra ilmisiyete tüm mekâvın cümle misleha, müstâmilenin kelime tilleti beynin kavseini. Misalleri oku sonra. Parantez içindeki kelimeleri kullanarak on misallerin benzeri cümleler oluştur. Misaller E küratel gademil aiptum Em küratel küratel selleti Futbol mu oynadınız yoksa basketbol mu? Emin kullanılışı var. E muhammeden raayte em hamiden muhammedim mi yoksa hamidi mi gördün? E kitabel fıkhi e hazet TM kitabes-i bir bayan şahsa hitaben sorulan bir soru. Fıkıh kitabını mı yoksa siret kitabını mı aldın? Evet. Fiillerin mef'ulleri başta geldiği için onların hareketlerine özel dikkat edelim. Müdalbeyin düştü, ataya düşmeyelim. Şimdi bu örnekleri misalleri okuduktan sonra parantez içindeki kelimeler kullanarak bunların benzeri sorular oluşturmamız isteniyor. Ona bakalım. Darab te Abbasun Mahmudun Yani diyeceğiz ki Abbas'a mı yoksa Mahmud'a mı vurdun? Mesela e Abbas'a Abbasen Abbasin, sen e, Abbasin, e Arap, darab te, te, darab te, te. Em, Mahmuden, Mahmuden. Mahmuden. Evet doğru. E Abbasen daraptı, em Mahmuden. Keyfe khalifim ya ihvan. Entüm yakza. E Maşallah. Ne Bir Şeripte asir al portakal asir al enab. <gülüyor> <gülüyor> Nâm. <gülüyor> asir al asirum portaka li hem asir al enabi. Enabi. Ene fil. fil. Ene fil ve fail. Abi burada eee çoğul Şerif Şerif Şerif de. O şey öbür öndekini yaptık. Şerif ve fiil buradaki fail. İyi de sen onu cümlede kullanmadın onu soruyorum ben. Şerif'i kullanmadın. Ben onu kullanmamalıyım. En asil ünlü portakal Şerif. Olmadı. Hareketlerin ikisi de yanlış. El Şerif e asira al portugali E asira portugali Şerif Şerif M M Yoksa M eh, yoksa <gülüyor> suyunu soracağım Türkçe sormak, daha... sormak çok daha kolay ama olacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani evet. İne, Na, ne ne uzun üzüm el müdiri seyyarat hem el müderrisi güzel müdürün otomobilini mi yoksa müderrisinin evet. otomobilini gördünüz qara tunne evet. hadihi'l mezenne tutilka yakaz te beyti muftahul beyti muftahul seyyarati onlarda istifa inşallah ta'allimil kelimatil atiyata Evet az önce söylediğimiz kaide hemen bunu uyguladık. Teallemül demedik. Teallemil dedik. Neden? Sakin mim olmasına rağmen mimden önceki harfin hareketi ötre Mesela. değil. Feta. O zaman kes söyleyelim. Teallemil Te kelimatil atiyete. Tam Heh, iyi geldi. Gelen kelimeleri talim et. Öğren. Teallem. Talim et müteallim öğreten müteallem öğrenilen nisfun 1/2 yarım. yarım sulusun 1/3 Rubun veya rubuun 1 Rub veya rubun Rub veya rubuun fi kelamir rahman er rubu fi kelamir rahman er rubu kitap Kerim'de rubu u diye gelir ama bu rub-u diye de kullanılır. Yani b'nin cezmiyle de kullanılır. Te, e, ötresiyle de. Rub-u ve rub-u-u. Üzatmadan. rub u rub u uzatmadan. Üç harfli yani. Rub-u veya rub-un. Er-rub-u veya, er -ru veya rub-un. Bir bölü dört. Dörtte bir. Çeyrek yani. Humsun. Humusun, humusun da gelir. Bu bizim dilimize de girmişti zaten. Humus diye. Evet. Beşte bir. Bir bölü beş. Ee, sudusun veya sudusun. Bu Kur'an-ı Kerim'de sudusun diye gelir. Es sudus. Sudusun bir bölü altı. Sebun. Bir bölü. <gülüyor> şey subun. Subun değil. Subun doğru. Subun. Yanlış hareketlenmiş bundan. Subun olacak. Sebun değil. Subun. Bir bölü yedi. Sumnun. Bir bölü sekiz. Tusun. Bir bölü dokuz. Uşrun. Bir bölü on. Bunlara kesirli sayılar dönüyor. Bunları teallemu. Ya ihvan. Evet, evet. Öğrenin. Kevbin cümelen müstahamilenin kelimeatilatiyete. Gelen kelimeleri kullanıcı olarak cümleler oluştur. Dehale girdi. Behase an aradı. El usbu'ul maadi Geç, geçtiğimiz hafta geçen hafta el barihate dün, dün gece ziyaratun ziyar. ziyaret zu sahiplik ifade eden kelime nisfun yani, yarım 1/2 bir el kelimatul cedide yeni kelimeler miknesetun cem'uha mekanisu süpürge sunnemun cem'uhu selalimu merdiven Menaratun cemuha menairu minare, nezaretun cemuha nezaratun gözlük, acelatun cemuha acelun tekerlek, lhiyetun cemuha lhen ve luhen sakal, lhen ve luhen ikisi de gelir, luhen ve lihan sakal, suaretun cemuha suverun Suret, resim canlı resmi için kullanılır, canlı için kullanmaz bu. Canlı. Canlı resmi ya, süret dediğimiz odur. İzatun cemuhah, izatun radyo. Alin müennesuhu, aliyetun yüksek. Pahalı içinde kullanılır, yüksek içinde kullanılır. Fiyatı yüksek demektir zaten pahalıdan. Aladan mı türeledi cemuhah? Aladan. Aleyyun, evet. Aynı kökten. Ala, yüce ayın. Da gelir mi o zaman? Yüce. Yüksek, yüce. yüce. Ala, Ay, ayın, lam, ye. Alin, yüce olan. Yüksek olan. Sabunun, sabun. Elbarihate, dün gece. Mülavenun renkli, renklenmiş olan. Asirun, aroma, sıkma su. Portugalun, portakal. Sabahun, sabah kurat kuratun kademi ayak topu futbol kuratus selleti e, basketbol nisfun yarım meşa yemşî yürüdü ehade ye'huzu aldı veza yadao koydu. koydu vecede yecitu buldu. buldu behase an aradı buldu. aradı, aradı. sordu bir şey var mıydı? arada bah, sadece ansız kullanılsa bahsetti. Veda ne dedi? Veda. Nın... Veda koydu demek. Bir yere bırakmak veya yeni bir şey icat etmek, ortaya koymak. Yani. Acaba buradan geldi? Arada. Ne? Ulu. Aynen. Ulu. Aynen. Uluv. Olabilir bece de buldu. buldu. Kırmızı mı, mı diyor musun? <gülüyor> evet, bugünün hadisi daha önceki hadisi ezbere dinleyeceğiz tabii inşallah şimdi. Bugün hadisi isteğiniz üzere. Gale Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fil Buhari vel Müslim La yu'minu ehadukum hatta ekune habbe ileyhi min walidihi ve velidihi ven nasec La hazır <yu'minur> şey iman etmiş olmaz iman etmez kim ehadukum sizden biri biriniz iman etmiş olmaz ehadukum hatta ta ki ekune ben oluncaya kadar olana kadar ehabbe ileyhi, ona en sevimli en sevgin oluncaya kadar neyden min validihi babasından ve veledihi ve evladından ve ben ve men ve bütün insanlardan ben kendisine babasından evladından insanların hepsinden daha sevimli daha sevgili olmadıkça sizden bir imayet etmiş olmaz. Ekune ekune eku ekunu benim ben oluyorum olmam. Hatta o nasbedici bir adattır. Ekune yaptı onun. İşkene olur da bu burada olmaz. Bu mana çıkmaz onunla. Bukhari evet. Buhari Müslüm hadisi nedir? Ben ben kendisine şu Be Hasan'ı söyleyeni kurtusun şu adam ya. Ya, ya. Arada, şey, arada, arada. Buhari 1400'ü demiştim ya o, şeyin, o hmm. Onu ya. 2400 arka ya şey budur hadisi. Yok. 6 cilt olan mı? Yok, ondan onda 15 şey 15 2260 sayfada 2262. hadis nesa 2442 ile 2262 2262'de. geçen ki hadis şimdi dinleyeceğimiz olan hadis hangisinde... onu da söylemiş şunu bir kapatalım